Evet. Ezanada herhalde 15 dakikamız var. 15 dakika bir zamanımız var. Musa kardeşimiz diyor ki: Dinden çıktığını söyleyen erkek kardeşimin yanın yanında başımı kapatmam gerekir mi? Baş başa kalmak halvet oluşturur mu? Benim için Yabancı mı sayılır? Onunla uzun yola çıkamaz mıyım? Annem için durum nasıl olur? Ona karşı tavrımız nasıl olmalı? <gülüyor> diye soruldu. İlginç bir soru. Gerçekten. Ama gerçekten de yerinde bir soru. Toplumun ihtiyacı olan, bilmeye ihtiyacı olan bir soru. Kardeşimizden Allah razı olsun böyle bir önemli soruyu bize yönettiklerinden dolayı değerli kardeşlerim bir kardeşin dinden çıkması onu nikahta helal hale getirmiyor biliyorsunuz nikaha düşmüyor dinden bile çıksa yani kafir bir kardeşin mümine bir kız kardeşe nikahı düşmez. Bu açıdan bakıldığında bu kişi hala onun mahremidir. Mahremidir. Ancak burada şunları da belirtmemiz lazım. Kişi kafir olduktan sonra diyorsa ki ben Kız kardeşimle bile evlenebilirim. Kız kardeşle evlenmeyi yasaklayan Allah. Ben onu tanımıyorum ki. Haşa. Onu tanımıyorum ki ben onun vermiş olduğu hükmü kabul edeyim. Ve ben böyle bir hükmü tanımıyorum. Ve ben kız kardeşle bir insanın Evlenebileceğini düşünüyorum, bunu savunuyorum, bunda herhangi bir beis görmüyorum derse ki Freud bunu söylüyor Yahudi, bunlar bu şekilde şeyler söylüyorlar, insanların ahlakını bozmak, dinini bozmak için bu tür savları var. Bu takdirde bu insanın her ne kadar nikahı düşmüyor olsa da, bu insan kız kardeşine nikahı düşüyor diye düşündüğünden dolayı, böyle bir itikada sahip olduğundan dolayı, böyle bir inanca sahip olduğundan dolayı, bu kız kardeş, aslandan kaçar gibi böyle bir erkek kardeşten kaçmalıdır. Saçının telini dahi, böyle bir erkek kardeşe, Göstermemelidir. Çünkü bu erkek kardeş dışarıdaki ecnebi bir insandan daha tehlikelidir. Kardeş diye onun yanında kız kardeşi üstüne başına dikkat etmeyecektir, daha rahat davranacaktır ve belki de ona kendi kötü emerlerinin imkan bulması için bir ortam oluşturacaktır bilmeden fırsat vermiş olacaktır bilmeden dolayısıyla böyle bir zihniyete sahip bir insan her ne kadar ben Müslümanın bile demiş olsa o ki kardeşine bu gözle bakıyor onunla beraber olmayı düşünebiliyor ise bu kardeş on kat kafirden daha tehlikelidir bu bakımdan Böyle bir kardeş, bir Hristiyandan, bir Yahudiden daha tehlikelidir. Böyle bir kardeş, değerli kardeşlerim, uzak durulması gereken, kendisi bir namahremmiş gibi, yani nikaha düşen bir insanmış gibi uzaklaşılması gereken, diyalog kurulmaması gereken bir insandır. Ondan, e, aslandan kaçar gibi kaçmak lazım. Ondan, aslandan korunur gibi korunmak lazım. Evet. E, sanıyorum buradaki mesajımız anlaşıldı. Eğer bu insan annesi içinde aynı şeyi düşünüyorsa... Kız kardeşi için söylediklerimiz geçerlidir. Aynen. Annesi için de geçerlidir. Annesi de böyle bir insandan uzaklaşmalı. Ondan saklanmalı. Ona bir namahremi gibi davranmalı. Hatta ve hatta namahreminden daha fazla ondan sakınmalı. Çünkü normal bir namahrem yani nikaha düşen bir insan onunla diyalog kurduğunda illaki de onun e, namusuna göz dikmez. Illaki de onunla ilgili bir takım kötü şeyler düşünmez. Ama kardeş, eğer kardeş olmasına rağmen böyle şeyleri caiz görüyorsa kendine, o herhangi bir namahremden daha tehlikeli, daha çirkin, daha e, hayvandan aşağı, daha alçak, rezil, e, rüşvetli bir insandır. Ne evine gidilir, ne eve alınır, ne konuşulur, ne selam verilir, ne de insan hesabına alınır. Bu tür insanların e, İslam devleti tarafından e, cezalandırılması lazım. Bu düşüncelerinden ve bu niyetlerinden dolayı onlara gerekli cezanın verilmesi lazım. Gerekli tövbe davetinin e, yapılması lazım. Bu tür insanlarla yola çıkılmaz bir mahrem gibi asla düşünülmez. Bu tür insanlar yabancıdan daha yabancıdır. Yabancılardan daha tehlikelidir. Bunu defalarca e, söyledim. Üzerine dura dura. İkinci bir soruya bakalım. Evet. Elfazı küfür. Küfür sözleri kullanan bir kimsenin İmanı ve nikah gider mi? Evet, değerli kardeşlerim, bir insan el fazla küfür, küfür sözleri söylüyor da, bunu manasını bilerek, içeriğini bilerek samimi olarak söylüyorsa, bu insan kafirdir ve böyle bir insanın nikahda düşer. Mü'mine bir hanımla artık bir daha evlenemez. Ancak elfazı küfür e, farkına varılmadan söylenip de ardından hemen ben ne yaptım yahu ben böyle bir şey kastetmedim Allah'a sığınırım tövbe ederim bu sözümden diyorsa tövbe etmiş bir mü'min gibidir. Dolayısıyla nikahında herhangi bir sıkıntı da oluşmamış olur. Ancak kişi bilerek, manası bilerek küfür manasına gelen sözler söylüyorsa, örneğin Allah'a küfre diyorsa, örneğin Allah'ın peygamberine, meleklerine, kitaplarına küfre diyorsa, ayetlere küfre diyorsa, hakaret ediyorsa İslam'a küfrediyorsa, hakaret ediyorsa ve buna benzer bu manada bir takım sözler söyleyip de bunu da bilinçli olarak yapıyorsa kafirin ta kendisidir. Müminlerle, mümin bayanlarla olan nikahı düşer. Kendisine selam verilmez. Öldükten sonra Müslüman mezarlığına gömülmez. Ee, babasına varis olamaz. Babası da ona varis olamaz. Din farkından dolayı. 3. sorumuz insanda bulunan nifak, kibir, haset gibi rahatsızlıklar tam olarak nasıl tedavi edilir? Bunlar imtihan mıdır? Kişi kendisinde kibir duygusu olduğunu hissediyor. Bundan rahatsızlık duyuyorsa ne yapmalıdır? sorusu var. Evet. Nifak, kibir, haset gibi hastalıklar her insanda yani, olabilecek hastalıklar. Ancak insanlar bu tür hastalıkları anladıkları andan itibaren veya kendilerine bu manada bir nasihat, bir uyarı yap yap yapılmasından itibaren hatalarını anlamaları gerekir, tövbetmeleri gerekir, pişmanlık arz etmeleri gerekir. Bunların tedavisi nasıl yapılacak? Sorumuzun devamında böyle bir şey var. Öncelikle tövbe. Nifak. Nifak yani ki münafıklık demek. Nifak ki, e, ibadetlerin gösteriş için yapılması manasına gelir. Gizli bir küfür barındırır. İmanda samimiyetsiz olunduğunu gösterir. Dünyeviliği gösterir. İnsanın ibadet namına yaptığı şeylerde dünyevi bir takım hedefler, beşeri bir takım hedefler, şehevi, nefsi, heva hevese uygun bir takım hedefler gözettiğini gösterir. Dolayısıyla imana yaraşmayan, imana imanla bir arada olması düşünülemeyecek olan bir vasıftır insanoğlu bu vasfının farkına varır varmaz, tövbe etmelidir. Allah'a sığınmalıdır. Bundan vazgeçmelidir. Allah'tan da bu konuda kendisinde bir kuvvet e, yaratmasını arzu etmeli, dua etmelidir. Kibir özellikle e, birçok insanda var. Bu tür insanlar da Kendisinin aciz bir varlık olduğunu, kendisinin Allah tarafından yaratıldığını, kendisine verilen nimetlerin bir imtihan gereği olduğunu, kendisine verilen zenginliğin bir imtihan gereği olduğunu ve bir gün öleceğini, her an aciz kalabileceğini, her an, her an bir hastalığa düşebileceğini, her an malını, mülkünü kaybedebileceğini, ve bu kibirlenmenin, böbürlenmenin Allah'ın hoşuna gitmeyeceğini, Allah'ın vermiş olduğu bedenle, yakışıklılıkla Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle, böbürlenmenin bir başkasının kendisine hediye olarak vermiş olduğu şeylere sahiplenmek ve kaynağını kendinden görmek suretiyle böbürlenmenin yanlış olduğunu bilmek, anlamak, bu konuda tefekkür etmek ile bu hastalıklardan kurtulabiliriz. Bu tefekkürü, bu düşünceyi her mümin yapmalıdır. Çünkü kibirin tabii ki gizlice kalplerde hasıl olduğu ve bundan kurtulmanın da çok zor olduğunu bilmekteyiz. İnsan acziyetini, kul olduğunu bilecek. Allah'a muhtaç olduğunu bilecek, fakir olduğunu bilecek ve Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle ayakta kaldığını bilecek ve kibirlenmeyecek. Kendisine verilen nimetlerin bir imtihan gereği olduğunu ve bundan hesaba çekileceğini ve belki de hesap veremediği için de cehennemde alçakça cezalandırılacağını düşünmek suretiyle bu kibirinden kurtulacak, haser etmeyecek, başkasına verilen nimetlerin de bir imtihan gereği olduğunu bilecek, onları hasetlenmeyecek ve Allah'ın vermiş olduğu nimetlere razı olacak ve kendisinin bu nimetlerle bu ölçüde verilen nimetlerle imtihan edilmesinin Allah tarafından takdir edildiğini bilecek bunun bilincinde olacak ve bu şekilde bu hastalıklarını yenmeye çalışacak bunların hepsi bir imtihandır ee, ve bu İmtihanda başarılı olmak her müminin hedefidir, arzusudur, gayretidir. Evet, <gülüyor> dördüncü sorumuz. Mekke'de doğan bir çocukla dünyanın herhangi bir yerinde doğan, İslam'dan habersiz bir çocuk, manevi mesuliyet yönünden bir tutulabilir mi? Buradaki ölçümüz değerli kardeşlerim, bir çocuk İslam milleti içerisinde doğarsa, dolayısıyla annesinden, babasından, toplumundan İslam'ı bir miras olarak alırsa ve dolayısıyla salih bir insan olup hayatına salih bir şekilde devam eder ve salih bir insan olarak hayatını noktalandırırsa bu insan elbette hazzı nasibi büyük bir insandır. Bu şartlara, bu özelliklere, bu imkanlara, bu fırsatlara sahip olamayan dünyanın Hristiyan, Yahudi veya dinsiz, ateist veya tamamen cahil İslam'dan, Kur'an'dan bir haber olan bir toplum içerisinde dünyaya gelen çocuk ise anne babaları ve toplum vesilesiyle sapkı sapacak saptırılacak ve dalalette olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Kullu mevlud yuladu ala fitreti. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Fe ababa huma yehudanehu veya nisrananehu veya yemjesanehu" buyurur. Ancak onların anne babaları, ataları, o çocukları ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır ya da e, Mecusileştirir buyuruyor. Öyleyse annesinin babasının Hristiyanlaştırdığı, Yahudileştirdiği, Mecusileştirdiği bu çocuğun günahı nedir diye e, bir soru sorarsak. Cevabımız ne olacaktır? Böyle bir ortamda İslam'dan bir haber, İslam'ı hiç duymadan, Peygamberimizi hiç duymadan, Kur'an-ı Kerim'i hiç duymadan, böyle bir imkana sahip olmadan yaşayan bir insanın yapması gereken şey, Allah'ın ondan istediği şey, o insanın kendisine verilen fıtri kodlarını kullanarak kendisine verilen fıtri bilgileri kullanarak, aklını, tefekkürünü kullanmak suretiyle, Allah'ın kainat ayetlerinden faydalanmak suretiyle, kainat ayetlerine, delillerine bakmak suretiyle, Allah'ın varlığına, birliğine ulaşmasıdır. Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna ulaşması ve dolayısıyla kendisinin yaratanın etrafındaki bütün varlıkları yaratanın tek bir Allah, ilah olduğuna inanması kendisinin mesuliyetidir. Kendisinden Allah'ın beklemiş olduğu e, inanç noktasıdır, olgunluk noktasıdır, düşünce noktasıdır. Her insan şartları ne olursa olsun kendisine verilen fıtri kodları, akılları kullanmak suretiyle, kainat ayetlerine bakmak suretiyle, bu kainatın Allah tarafından yegane, tek, eşi benzeri olmayan, kendisine ortak koşulmasının mümkün olmadığı bir Rab tarafından, ilah tarafından yaratılıp yönetildiğini, İdrak etmesi, bilmesi ondan beklenen şeydir. Ve bunu yapan her insan Allah indinde kurtulacaktır. Bir şartla Kur'an'ı hiç duymamış olacak. Bir şartla Allah'ı bir e, peygamberin davet ettiği bir ilah olarak e, duymamak şartıyla, peygamberin adını duymamak şartıyla, İslam'ı duymamak şartıyla, bu insan e, kendisine hiçbir davet takdim e, edilmemek şartıyla ve hiçbir iletişim aracından faydalanma fırsatı bulamaması şartıyla şayet kendisi bu inanç noktasına biraz önce bahsetmiş olduğumuz inanç noktasına gelirse kendisi kurtulanlardan olacaktır. Ama duydu, iman etmedi. Kulak asmadı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir peygambermiş diye söylendi ona ama hiç düşünmedi. Aman be! Boş ver. İlgilenmiyorum ben o işlerle dedi. Dediler ki ona Kur'an-ı Kerim diye bir kitap var. Allah'tan gelen son kitaptır. Aman bana ne dedi. İlgilenmedi. Vel, velhasıl İslam diye bir din var. En son dindir. Geçmiş bütün dinlerin hükmünü ortadan kaldırmıştır. Bu din ile amel etmeyi bu dine, dine inanmayı Allah emretmektedir dendiği takdirde. Buna kulak asmadıysa, kardeşim benim toplumumla sizin söyledikleriniz bağdaşmıyor diyerek bu davetlerden, bu uyarılardan uzaklaştığı takdirde o insan mesuliyetten kurtulamaz, kafir muamelesi görür ve cehenneme girer. Bu iki yöndeki farkı iyi kavrayalım değerli kardeşlerim. Evet. Ee, bu arada ezan okunmuş olması lazım. Ben duymadım. Ee, veya biraz sonra mı okunacak. Ee, ruhsat meselesi, azimet ruhsat meselesi ne demektir? İzah eder misiniz? diyor kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, Azimet demek, azmetmek, bir konuda kararlı olmak, zoru tercih etmek e, manasına gelmektedir ve sabretmek manasına gelmektedir. Dolayısıyla azimet, Allah'ın emirlerini, yaşama noktasında dünyevi hiçbir kaygı taşımadan, beşeri hiçbir kaygı taşımadan o yolda devam etmek, Allah'ın emrinin gereğini her e, ne şart olursa olsun, hangi zorluk olursa olsun yerine getirmek azimettir. Ruhsat ise Allah'ın daha önceden verilmiş ol, vermiş olduğu emrin bazı özel şartlar muvacehesinde dışına çıkmak, anlık olarak dışına çıkmak o ma bazı mazeretler e, olduğu takdirde o mazeretler e, boyunca sürdüğü, o mazeretler sürdüğü e, süre içerisinde o hükmün bizden istediği şeyi geçici olarak yerine getirmemek veya bazen de tersini yapmak zorunda kalmak manasında kullanılan bir kelimedir ruhsat. Örneğin. bir insana Allah'ı inkar ettense o insanda dese ki hayır etmiyorum, la ilahe illallah dese, deseler ki seni öldüreceğiz. Bu şeyden vazgeç, iman etmekten vazgeç dense, o da hayır, isterseniz kesin doğrayın, ben iman etmekten vazgeçmiyorum, la ilahe illallah diye haykırmış olsa ve bu şekilde e, öldürülmüş olsa veya artık bu şekilde e, azmini e, sürdürmüş olsa bu azime tehlidir. Ancak geçici olarak ve sadece gö e, yani görünüşte hayır e, ben dediğinizi kabul ediyorum. Ben Allah'a inanmıyorum demiş olsa burada bu insanda kendisine verilen ruhsatı izni kullanmış olur. Ruhsatlar genelde Mazeretler olduğu takdirde e, kullanılır. Tabi ibadetler içinde bu böyledir. E, bazen bir ibadetin yerine getirilmesi çok zorlaşır, çok zordur. E, siz bu zorluğu gördüğünüz zaman Allah'ın vermiş olduğu izinleri Ruhsatları, fırsatları kullanırsınız. Kullanırsanız ruh, ruhsat sahibi olursunuz. Kullanmazsanız azimet sahibi olursunuz. Ancak bu konuda bazıları, bazı karışık düşünceler ileri sürüyorlar. Örneğin yolcunun orucunu bozması veya yolcu olduğu halde oruç tutmaya devam etmesi nedir? Sorusu karşısında e, derler ki, orucunu tutması yolcu olduğu halde azimettir, bozması ruhsattır derler. Bu yanlıştır. Neden? Çünkü yolcunun orucu orucunu bozması sünnettir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin davranışıdır. Bunu ruhsat olarak görmemek lazım. Bunu bir din olarak görmek lazım, bir sünnet algısı olarak görmek lazım ve sırf Allah Resulü, Allah'ın Resulü böyle yaptığı için bütün seferlerinde oruç tutmadığı için, orucunu açtığı için bizler de onun yolunda olan müminler olarak sünnetini tatbik eden insanlar olarak onun aynısını Yapmamız lazım. Bunu ruhsat olarak görmemek lazım. Bunu sünnete bağlılık olarak görmek lazım. Hangisi evladır? Yolcunun oruç tutması mı, tutmaması mı evladır? E kesinlikle yolcunun orucunu tutmaması evladır. Çünkü bu e, sünnettir. Peygamberin yoludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inna allaha yuhibbu en tu'ta bir ruhasihi Allah e, vermiş olduğu ruhsatları insanların kullanmasını sever buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah size bir hediye takdim etmiştir. Bu hediyeyi kabul edin diyor. Demek ki bu tür konularda Allah'ın vermiş olduğu hediyeyi kabul etmek sünite uygundur. Ve izinleri kullanmak daha evladır. Çünkü bu Allah'ın hoşuna giden bir durumdur değerli kardeşlerim. Şimdi iki tane soru var ama burada... Bilmiyorum sizin kulaklarınıza geliyor mu? Yatsı ezanı da okunuyor. Namaza gitmek durumundayım. Dolayısıyla bu iki soruya hatta üç soru var. Çok hızlı bir şekilde temas edip e, dersimize son vermek istiyorum. İcma nedir? İcma edilen ko konular nelerdir? İcmayı reddeden ehli sünnetten çıkar mı? Değerli kardeşlerim, icma Ümmetin belli bir asırda, ümmetin ülemasının, alimlerinin, belli asırda, belli bir asırda yaşayan alimlerinin bir konu üzerinde fikir birliği yapmaları icmadır. Fikir birliği yapacaklar. Bir iştihadi noktada fikir birliği, inanç, fetva birliği içerisinde olacaklar. Buna icma diyoruz, ümmetin o konuyla ilgili e, gitmiş olduğu yönün günü e, yönü, icma olarak e, biz tarif ediyoruz. İcma edilen konular nelerdir? E, bunu şu anda hasretmemiz saymamız mümkün değil. İcma edilen e, birçok konu vardır. Birçok konu vardır. E, bunu fıkıhta kitaplarında görmek mümkündür. İcma'yı reddeden ehli sünnetten çıkar mı? E, bir kişi icmayı reddederse e, dinden çıkmaz. Çünkü bu bir ihtihattır. Dinden çıkmaz. Ehli sünnetten çıkar mı? Ya ehli sünnetten de çıktı diyemezsiniz. Eee ya muhalif bir görüş olabilir kendisinin. O da belki bir yani bir e, delilden dolayı e, kendisi bir iştahattan dolayı kendisi de alim bir kişi ise e, cumhurun tersine bir görüş beyan edebilir. E, bu zaten çok vardır İslam, İslam tarihinde, İslam fıkında Cumhur derler işte cumhur, ulema, cumhur ulema, ulemanın çoğu bu konuda böyle bu şekilde fetva vermiştir denir ama bakarsınız birkaç alim veya e, cumhur kadar olmasa da e, bir grup alimde bu fetvayı kabul etmemiş, başka yönde bir fetva vermiş olabilir. Böyle olunca zaten icma olmuş olmuyor. İcma olması için e, bir birlik e, olması gerekiyor. İştihat neden gereklidir? İştihatın e, dilimizdeki yeri nedir? İştihat çalışmak, gayret etmek, hükmü Allah'ın muradını, hükümlerden Allah'ın muradını çıkarmak için e, gayretli olmak manasına gelmektedir. İştihat gereklidir. Çünkü e, yeni bir takım meselelerde, hükmünü açık olarak Kur'an'da ve sünnette bulamadığımız meselelerde insanların ayetlerin, Kur'an'ın, sünnetin genel maksatları, maslahatları, hedefleri doğrultusunda insanların dünya ve ahiret menfaatlerini, maslahatlarını gözetecek şekilde bir fikir çalışması yapmaları hayat için gereklidir. Bu kapı kapalı değildir. İştahat kapısı kıyamete kadar da açık olacaktır. Açık olduğunu söyleyen sünnetten deliller vardır. Ki Peygamberimiz zamanında bile onun olmadığı yerlerde sahabeden iştihat edenler olmuştur. Dünyanın fani olduğunu bildiğimiz halde ahirete gereği gibi hazırlık yapılmıyor. Bunun nedeni nedir diye soruluyor. İman zayıflığı, tereddütler, nefse mağlup olma, şeytana mağlup olma, düşüncesizlik, tefekkürsüzlük, idraksizlik yani bunlar e, maalesef e, yani aklın çıkarımlarının gereğini yerine getirmeme, düşünmeme, boş verme, neme lazımcı olma, ayetlere kör olma, sağır olma, dilsiz olma. Gayret, gayretsiz olma, bir takım hastalıklar içerisinde bocalama gibi durumların insanları sevk etmiş olduğu bir rehavet halidir, tedbirsizliktir. Bu imanın zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Allah bize de bu tür insanlara da hidayet eylesin, gerçekleri göstersin, imanlarını olgunlaştırsın, şüpheleri de o imanlarından uzak eylesin. Evet, Allah hep razı olsun. Ben e, en azından farza yetişeyim. Çünkü ezan bitti şu anda. E, geceniz mübarek olsun. Allahu Teala Teala dinlediklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. bu ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين